6. bölüm Bir insan sevgisi uğruna. John Thornton'ın ayağı Aralık ayında donup kaldığı zaman arkadaşları onu tedavi etmişler ve iyileşmesi için orada bırakarak gitmişlerdi. Küçüklerden bir sal yapıp ırmaktan yukarı Dovson'a gideceklerdi. John Thornton, bakı kurtardığı sıralarda hala hafiften aksıyordu. Ama havaların sürekli sıcak gitmesiyle bu belli belirsiz topallama da ortadan kayboldu. Uzun bahar günleri boyunca ırmağın kıyısına uzanıp yattı bak. Dalga dalga kabarıp akan suyu seyretti. Tembel tembel kuşların şarkılarını, doğanın müziğini dinledi. Yavaş yavaş eski gücünü kazandı. 3000 mil yol teptikten sonra dinlenmek gerçekten de iyi gelmişti ona. Bu arada söylemeli ki bak da işi iyice tembelliğe vurdu. Yan gelip yattıkça yaraları iyileşti. Kasları dolup gerildi. Kemiklerin üstü yeniden et bağladı. Aslında hepsi de ense yapıyorlardı. Bak John Thornton, Skit ve Nick. Onları Dawson'a götürecek salın gelmesini bekleyerek aylaklık edip duruyorlardı. Skit bir İrlanda seteriydi. Ölüm döşeğinde onun ilk yaklaşmalarına karşı koymayan bakla hemen dost olmuştu. Bazı köpeklerin sahip olduğu doktorluk özelliği vardı onda. Yavrularını yıkayan bir kedi gibi bakın yaralarını yalayıp temizledi. Düzenli bir biçimde her sabah kahvaltısını bitirdikten sonra üstlendiği bu görevi yerine getirdi. Öyle ki bak tıpkı Thornton'un şefkatini ve ilgisini aradığı gibi onun bu davranışlarını da arar olmuştu. Yakınlığını skit ölçüsünde göstermese bile Nick de aynı ölçüde dostça davranıyordu. Kocaman siyah bir köpekti. İki ayrı cins tazı meleziydi. Gözlerinin içi gülerdi. Sınırsız, iyilik dolu bir huyu vardı. Bakı şaşırtan bu köpeklerin ona karşı hiç kıskançlık göstermemesi oldu. John Thornton'un iyi kalpliliğini, cömertliğini onunla paylaşıyor gibiydiler. Bakın gücü kuvveti yerine geldikçe Onu baştan çıkarıp türlü maskaralıklara sürüklediler. John Thornton da kendini tutamayıp bu oyunlara katılıyordu. Bak böylece oynaya sıçraya iyileşme sürecini geçirdi ve yepyeni bir yaşantıya girdi. Sevgi bulmuştu ilk defa. Gerçek, candan, içten bir sevgi. Güneşli Santa Clara Vadisi'ndeki Yargıç Miller'ın evinde bile görmemişti böyle bir sevgi. Yargıcın oğullarıyla dolaşması, avlanması bir iş arkadaşlığı olmuştu. Yargıcın torunlarıyla olan ilişkisinde azametli ve tantanalı bir dostluğu vardı. Ama yakıp kavuran aşk, tapınma ölçüsündeki sevgi, çılgınlık noktasındaki sevgi ancak John Thornton'la su yüzüne çıkmıştı. Bu adam onun hayatını kurtarmıştı. Bu önemliydi ama daha da önemlisi gerçekten iyi bir adamdı. Öteki insanlar bir görev duygusu ile karşılığında iş bekledikleri için köpeklerin rahatına dikkat ederlerdi. Oysa Thornton onlara kendi çocukları gibi bakıyordu. Başka türlü davranmak elinde değildi. Bakmaktan da öte hiçbir zaman dostça selamlamayı ya da gönül alıcı bir şeyler söylemeyi ihmal etmiyordu. Onlarla oturur, uzun uzun konuşurdu. Bu konuşmalara havadan sudan derdi ve en az onlar kadar mutluluk duyardı. Bakın başını hoyratça ellerinin arasına bir alışı, kendi başını onun başına bir dayayışı vardı ki… Bunu yaparken bir yandan da bak için sevgi ve şefkat belirtisi olan küfürler savururdu. Baka sarılır, ileri geri sarsardı. Bak bu hoyrat kucaklamalardan, bu mırıldanan küfürlerden duyduğu mutluluğu hiçbir zaman duymamıştı. Ve her ileri geri silkelenişinde yüreği göğsünü delip fırlayacakmış gibi olurdu. Öylesine büyük bir mutluluk, öylesine sınırsız bir kendinden geçmeydi ki bu. Thornton, onu bıraktığı zaman ayaklarının üzerinde dikilir, bütün dişlerini göstererek gülüp, bir şeyler söylercesine gözlerini adama diker, kelime haline getiremediği sesler gırtlağında düğümlenir, öylece kıpırdamadan hazır beklerdi. John Thornton, büyük bir huzur içinde haykırırdı. ''Tanrım, sanki konuşuyorsun.'' ''Bakın.'' Karşısındakine daha çok acı veren bir sevgi gösterisi vardı. Çoğu kez Thornton'un elini ağzına alıp öylesine güçle sıkıyordu ki dişlerinin izi adamın elinde uzun bir süre kalıyordu. Tıpkı bakın o küfürleri sevgi dolu sözler olarak anlaması gibi adam da bu yalandan ısırışı bir okşayış olarak kabul ediyordu. Ama çoğu zaman bakın sevgisi bir tapınma şeklinde ifadesini bulurdu. Thornton onu okşadığı ya da onunla konuştuğu zaman, Sevinçten çıldırdığı halde bu sevgi dolu yaklaşmalara pek önem vermedi. Burnunu Thornton'un elinin altına sokup okşayıncaya kadar dürtükleyip duran skit ve azametli azametli yaklaşıp koca kafasını Thornton'un dizlerine dayayan ligin aksine bak uzaktan uzağa tapınmayla yetinirdi. İstekle, hevesle saatlerce Thornton'un ayağının dibinde uzanırdı. Başını kaldırıp adamın yüzüne bakar, gözünü ayırmadan bu sıratı büyük bir dikkatle inceler, yüzünün aldığı ifadeleri her çizgisinin hareketini ve değişmesini inceden inceye izlerdi. Ya da bazen daha uzakta, yanda veya arkada yatar, adamın dış çizgilerini, vücudunu seyrederek kımıldanışlarını gözlerdi. Ve öylesine bir birlik ve beraberlik içinde yaşarlardı ki, çoğu zaman bakın bakışlarının gücü Thornton'un başını arkaya çevirirdi. O da tıpkı Buck'ın sevgisinin gözlerinden parlayıp taşması gibi sevgi dolu bakardı ona. Kurtuluşundan sonra bak uzun bir süre Thornton'un gözünün önünden uzaklaşmasından hoşlanmadı. Çadırdan çıktığı andan yeniden içeri girinceye dek Buck onun ayaklarının dibinden ayrılmıyordu. Kuzeye geldiğinden beri bütün geçici sahipleri onda hiçbir efendinin sürekli olmayacağı gibi bir korku uyandırmışlardı. Pero... François ve yarı melez İskoç gibi Thornton'un da gelip geçici olmasından korkuyordu. Geceleri bile düşlerinde hep bu korku vardı. Bu anlarda sıçrayarak uyanır, soğuğu yararak çadırın kapısına yaklaşır, orada durup efendisinin soluk alıp verişlerini dinlerdi. Uygarlaşma, yumuşama belirtisi gibi görünen bu büyük sevgiye rağmen, kuzey ülkesinin ta derinlerden dürtükleyip canlandırdığı ilkelin zorlaması, bütün canlılığı, bütün baskısıyla sürdü. Sadakat ve bağlılık. Ateş karşısında ve dam altında geçirilen sayısız yüzyılların ortaya getirdiği bu iki özellik vardı onda. Ama vahşilik ve hilekarlık da vardı. O ılık güney ülkesinin köpeği değildi artık. Kuşaklar boyunca uygarlığın içini dışını kapladığı bir köpek değildi artık. Vahşete ait bir şeydi. O, vahşetin içinden gelip, John Thornton'un ateşinin başına oturmuştu. Bu adama karşı beslediği büyük sevgi yüzünden hırsızlık yapmıyordu. Ama bir başka kampta, bir başka adamın malı için gözünü bile kırpmıyordu. Hırsızlıktaki ustalığı yakalanmasına da engel oluyordu. Suratı ve gövdesi sayısını şimdi kendisinin de unuttuğu köpeklerin diş izleriyle doluydu. Her zamankinden daha yırtıcı, her zamankinden daha akıllıca dövüşüyordu. Skitt ve Nick kavga edilmeyecek kadar iyi huyluydular. Üstelik John Thornton'ın köpekleriydiler. Ama yabancı köpekler, cinsleri ne olursa olsun, yiğitlik dereceleri ne olursa olsun, bakı görür görmez ona baş eğiyorlardı. Ya da bu insafsız rakip karşısında çaresiz bir ölüm kalım savaşına giriyorlardı. Bak amansızdı. Bak, sopaya sopa, dişe diş kanununu çok iyi öğrenmişti. Ne bir fırsat kaçırıyor ne de ölüm yolculuğuna başlattığı bir düşmanından o aman vermez pençesini çekiyordu. Şipitten dersini almıştı. Polis köpeklerinden ve posta köpeklerinden dersini almıştı. İkisinin ortası olmazdı. Ya efendilik edecekti, ya kölelik. Merhametse sadece güçsüzlük belirtisiydi. İlkel hayatta, çok çok eskilerde atalarının hayatında acımanın yeri yoktu. Merhamet yanlış anlaşılır, Korku sanılırdı ve böyle bir yanlış anlamaysa ölüm demekti. Ya öleceksin, ya öldüreceksin, ya yiyeceksin, ya yenileceksin. Kanun buydu ve zamanın derinliklerinden gelen bu emre bütün azgınlığı, bütün benliğiyle uyuyordu. Gördüğü günlerden, aldığı soluklardan daha yaşlıydı o. Geçmişi yaşadığı güne bağlıyor, arkasındaki sonsuzluk bakın içinde güçlü bir ritimle çarpıyor... O da dalgalar ya da mevsimler gibi bu ritimle sallanıp duruyordu. John Thornton'ın ateşinin başında oturan, geniş göğüslü, beyaz dişli, uzun tüylü bir köpekti o. Ama arkasında yediği etin tadını bilen, içtiği su için susuyan, onunla birlikte rüzgarı koklayan, onunla dinleyen ve ormandaki vahşi yaşamın seslerini ona anlatan ruh durumunu oluşturan, hareketlerini yöneten, Yattığında onunla yatan ve onunla birlikte onun ötesinde düşler gören, düşlerini dolduran, aceleci ve ezici, yarı kurt ya da vahşi her tür köpeğin gölgesi vardı. Bu hayaletler öylesine inatla çağırıyorlardı ki bakı, insanlar ve insanlarla ilgili her şey günden güne ondan sıyrılıp uzaklaşıyordu. Ormanın ta derinlerinden bir çağrı duyuyordu. Bu çağrıyı, bu esrarlı bir şekilde heyecan veren, kendini büyüleyen çağrıyı duyduğu her sefer, ateşe ve onu çevreleyen ezilmiş topraklara arkasını dönmek, ormana dalmak, gitmek, gitmek istiyordu. Nereye ve niçin olduğunu bilmiyordu. Ormanın derinliklerinden gelen bu güçlü çağrının da nereden ve neden geldiğini merak etmiyordu. Ancak ayak basılmamış yumuşak toprağa, yeşil gölgelere her yaklaştığında, John Thornton'a duyduğu sevgi onu tekrar geriye, ateşin başına döndürüyordu. Onu bağlayan yalnızca Thornton'du. İnsanlığın geri kalanı önemsizdi. Gelip geçenler onu övüp okşayabilirlerdi. Ancak bütün bunlar karşısında buz gibi duruyor, gösteriyi fazla uzatan birinin yanında ise kalkıp uzaklaşıyordu. Hans ile Pete uzun zamandan beri beklenilen salla birlikte döndüklerinde, Thornton'un çok yakını olduklarını öğrenene dek onları önemsemedi bak. Sonraları dayanılmaz bir tavırla onlara yakınlık göstermeye başladı. Verdikleri şeyleri kabul etmek onlara gösterdiği bir lütuftu sanki. Thornton'un cinsinden iri yarı, toprağa bağlı, basit düşünen, ileriyi sezen adamlardı. Sallarını Dawson'daki bıçkı fabrikasının önüne yanaştırmadan çok önce bakı ve huylarını çok iyi öğrendiler. Skid ve Nick'le oldukları gibi yüzgöz olmaya kalkışmadılar onunla. Her geçen gün Thornton'a olan sevgisi arttıkça arttı. Yaz yolculukları boyunca adamların içinde sadece o Bak'ın sırtına yük yükleyebiliyordu. Thornton istedi mi Bak için yapılmayacak şey yoktu. Sallarını sonradan almak üzere Dawson'da bırakmışlar, Tano'ya pınarlarına doğru yola koyulmuşlardı. Bir gün adamlarla köpekler bir uçurumun kenarında oturuyorlardı. Uçurum 100 metre aşağıda çıplak kayalara doğru gözün alabildiğine dikiniyordu. John Thornton hemen kenardaydı. Bakta yanı başında. Düşüncesiz bir hevese kapıldı. Aklından geçirdiği denemeyi Hans ve Pete'e göstermek istedi. Kolunu uçuruma doğru uzatarak ''Atla bak!'' diye emretti. Bir an sonra uçurumun tam kenarında yetişip kucaklayabildi Buck'ı. Hans ve Pete onları çekip kurtardılar. Bunlar olup bittikten ve konuşulabilecek kadar nefes aldıktan sonra Pete ''İnanılır şey değil'' dedi. Thornton başını salladı. ''Hayır, muhteşem, müthiş bir şey. Biliyor musun, bu beni ürkütüyor bazen.'' Pete başıyla bakı işaret ederek ''Bu ortalardayken sana el sürmeye kalkan adamın yerinde olmak istemem'' dedi. Hans ''Al benden de o kadar'' diye bu görüşe katıldı. Circle City'de daha yıl sona ermeden Pete'in kehaneti gerçekleşti. Meyhanenin birinde Kara Burton diye nam salmış kötü kalpli ve kötü niyetli biri sertliğe pek alışkın olmayan bir yabancıyla kavgaya tutuşmuştu. Thornton bütün iyilikseverliği ile araya girdi. Bak adeti olduğu üzere bir köşeye çekilmiş, başı pençelerin üzerine uzanmış, efendisinin hareketlerini kolluyordu. Burton hiç bekletmeden omuz hizasından yumruğu indirdi. Thornton olduğu yere döndü. Sendeledi. Barın korkuluğuna tutunarak düşmekten kurtuldu. Kavgaya seyirci olanlar ne hırlamaya ne havlamaya benzeyen ancak kükreme olarak tanımlanabilecek bir ses duydular. Bakın Burton'ın gırtlağına sarılmak üzere yerinden doğrulduğunu ve bütün gövdesiyle havaya fırladığını gördüler. Adam içgüdüsel bir hareketle kolunu öne uzatarak canını kurtardı. Arkaya yere yıkıldı. Bak, olanca ağırlığıyla üzerindeydi. Bak dişlerini adamın kolundan söküp yeniden boğazına hamle etti. Adam bu sefer ancak yarı yarıya engelleyebildi onu ve gırtlağı bir baştan bir başa yırtıldı. O zaman kalabalık bakın üstüne geldi. Onu çekip uzaklaştırdılar. Doktor yarayı muayene ettiği sırada bak korkunç hırlamalarla bir aşağı bir yukarı dolaşıp dalmak için fırsat kolladı. Ama düşmanca sallanan sopalar tarafından durduruldu. Olay yerinde hemen bir madenciler toplantısı yapıldı. Köpeğin yeterince kışkırtıldığına karar verildi ve baksalı verildi. Ama bu olay ona yeterince ün kazandırmıştı. O günden sonra adı Alaska'daki bütün kamplara yayıldı. Daha sonraları o yılın sonbaharında John Thornton'un hayatını bir başka şekilde kurtardı. Üç ortak sırıkla yürütülen sandallarını Forty Mile koyundaki hızlı bir akıntı şeridinden geçiriyorlardı. Hans Lapid kıyıdan gidiyorlar, ağaçtan ağaca ince bir manila ipiyle sandalın hızını kesmeye çalışıyorlardı. Bu arada Thornton salın içinde bir sırıkla onu aşağı indirmeye yardım ediyor, kıyıdakilere emirler yağdırıyordu. Bak, kıyıda telaş içinde sandalı izliyor, gözlerini bir an efendisinden ayırmıyordu. Belalı bir noktada, yüzeye pek yakın bir kaya dizisinin ırmağın içine doğru sokulduğu bir noktada Hans ipi bırakıverdi. Thornton sırığın yardımıyla açılmaya çalıştı. Bu arada Hans elinde ipin ucu kıyı boyunca koşuyor, sandal kayalıktan sıyrıldığı zaman kıyıya doğru çekmeye hazırlanıyordu. Sandal kayalığı sıyırdı ve bir değirmen çarkı gibi hızla akan suya kapılıp sürüklenmeye başladı. Hans ipe asıldı. Çok hızlı asıldı. Kayık alabora oldu ve kıyıya yanaştı. Thornton kayıktan fırlamıştı. Akıntının en kötü yerinde, Benim diyen yüzücülerin bile kurtulamayacakları deli sulara doğru sürüklendi. Bak sandalın devrildiği anda suya atlamıştı. 100 metre sonra suyun delice bir girdap halinde döndüğü yerde Thornton'a yetişti. Onun kuyruğunu yakaladığını hissedince bak kıyıya yöneldi ve o büyük gücünün hepsini kullanarak yüzmeye çalıştı. Kıyıya yavaş yavaş yaklaşmalarına rağmen akıntı hala korkunç bir hızda sürüklüyordu onları. Vahşi akıntının daha da çılgınlaştığı ve kocaman bir tarağın dişlerini andıran, kayaların arasından parçalanarak geçtiği daha aşağılardan korkunç bir gürültü geliyordu. Son dik yokuşun başlangıcında suyun çekişi öylesine güçlüydü ki Thornton kıyıya ulaşmanın imkansızlığını anladı. Fena halde sürtünerek bir kayanın üstünden geçti. Bir ikincisi onu sıyırıp yaraladı. Öldürücü bir güçle üçüncüsüne çarptı. Kayanın kaygan ucuna iki eliyle sarıldı. Bakı bıraktı. Çağıldıyan suyun kükreyişini bastırarak haykırdı. Git bak, git! Bak, olduğu yere tutunamıyordu. Aşağı doğru sürüklendi. Dehşet içinde çabaladı. Ama geri gelemiyordu. Thornton'un emrini tekrarladığını duyunca yarı yarıya sudan fırladı. Başını alabildiğince uzatıp son bir defa daha görmek istercesine efendisine baktı. Sonra Emre uyup kıyıya yöneldi. Bütün gücüyle yüzdü. Yüzmenin imkansızlaştığı ve ölümün başladığı anda Pete ve Hans onu çekip kıyıya çıkardılar. O çılgın akıntıda bir insanın ancak birkaç dakika kaygan bir kayıya tutunabileceğini biliyorlardı. Thornton'un tutunduğu noktadan oldukça uzakta bir noktaya bütün hızlarıyla koştular. Sandalı çekmek için kullandıkları ipi Hayvanı boğmayacak ve yüzmesini engellemeyecek bir biçimde bakın boynuna ve omzuna geçirdiler. Sonra onu ırmağa attılar. Bak, ırmağa cesurca atıldı ama yeterince düz atlayamamıştı. Yaptığı yanlışın farkına vardığında ise artık çok geçti. Hiçbir şey yapamadan geçip giderken Thornton onunla aynı doğrultuda ancak 5-6 kulaç ötedeydi. Çaresizlik içinde sürüklenip geçti. Hans hemen ipe asıldı. Akıntının ortasında ip böyle gerili verince bak sanki sandalmış gibi suyun altına çekildi. Ve gövdesi karaya ulaşıp da dışarı çekilinceye kadar suyun altında kaldı. Boğulmak üzereydi. Hans ve Pete kendilerini onun üstüne attılar. Soluk kaldırmaya ve yuttuğu suları çıkartmaya başladılar. Sendeleyerek doğruldu. Yere yıkıldı. Thornton'un sesi çok uzaklardan duyuldu. Ne dediğini anlayamadılar ama son anlarını yaşadığını biliyorlardı. Efendisinin sesini duyunca bak şöyle bir silkelendi, ayağı fırladı. Adamların önünden koşarak az önce suya daldığı yere geldi. İp yeniden bağlandı, yeniden suya bırakıldı, yeniden ileri atıldı ama bu sefer iyice açıldı. Bir keresinde yanlış hesaplamıştı, aynı hataya ikinci defa düşmeyecekti. Hans gevşetmeden ipi koyu veriyor, Pete dolaşmamasına çalışıyordu. Bak Thornton'un tam hizasına gelinceye kadar açılmaya devam etti. Sonra döndü. Bir ekspres hızıyla ona doğru yollandı. Thornton onun geldiğini gördü. Ve Bak bir balyoz gibi ona tostadığı zaman arkasındaki akıntının bütün gücüyle uzandı. İki kolunu birden bu tüylü boyuna doladı. Hans ipi ağaca dolayıp çekti. Bakla Thornton suya gömüldüler. Boğulacak hale gelip, Bir suyun üstüne çıkarak, bir dibe batarak, dipte diş diş uzanan kayalara sürtünüp köklere çarparak kıyı buldular. Thornton, kendine geldiği zaman suların sürükleyip getirdiği bir kütük üzerinde yüzük oyun yatıyordu. Hans'la Pete'in uzattıkları bir ağaç gövdesine tutunarak yukarı çıktı. Gözleri ilk anda bakı aradı. Onun zayıf ve cansız vücudunun başında gelip uluyor, Skeet ıslak yüzünü ve kapalı gözlerini yalıyordu. Thornton da yara bere içinde olmasına rağmen bakın vücudunu dikkatle inceledi. Sonuçta üç kırık kaburga kemiği bulmuştu. ''Bu iş bu kadar beyler.'' dedi. ''Burada mola veriyoruz.'' Ve bakın kemikleri kaynayıp yola çıkacak duruma gelinceye kadar orada kamp kurdular. O kış Dawson da Buck unutulmaz bir iş daha yaptı. Belki Thornton'un hayatını kurtarması kadar kahramanca bir iş değildi ama... Adını Alaska'nın şöhretler toteminin tepesine kadar çıkmaya yetti de arttı bile. Hem bu sefer yaptığı üç dostunun çok işine yaradı. Onların uzun süredir yapmayı istedikleri bir yolculuğu gerçekleştirdi. Altın arayıcılarının henüz boy göstermediği doğudaki bakir topraklara yolculuk. Olay Eldorado meyhanesindeki bir konuşmayla patlak verdi. Adamlar burada oturur, gözde köpekleriyle övünüp çaka satarlardı. Erişilmez rekorları yüzünden bu adamların konuşmalarındaki en büyük hedef baktı. Thornton da onu savunma durumuna düşmüştü. Konuşma başladıktan yarım saat sonra adamlardan biri kendi köpeğinin 250 kiloluk yük taşıyan bir kızağı yerinden oynatıp yürütebileceğini iddia etti. Bir başkası kendi köpeğinin 300 kilo taşıyabileceğini söyledi. Bir üçüncüsü 350 kilo dedi. Tüh tüh, o da bir şey mi? dedi John Thornton. Bak, 500 kilo kaldırır. Altın krallarından biri olan, kendi köpeği için 350 kiloya iddiaya giren Matthewson, kıza yerinden oynatacak ha? 25 metre çekebilecek yani, diye kızıştırdı. John Thornton soğuk bir tavırla, evet, kıza yerinden oynatacak ve 25 metrede çekecek, dedi. Matthewson, herkesin duyabilmesi için ağır ağır konuşup, Kelimelerin üstüne basa basa, ''Demek öyle.'' dedi. ''Ben de yapamayacağına bahse girerim. Benden bin dolar çalışır. İşte, para da burada.'' Böyle diyerek kalın bir sucuk şeklindeki altın tozu torbasını barın üstüne baş aşağı çevirdi. Kimse de çıt yoktu. Tonton'un blöfü eğer blöfse görülmüştü. Thornton sıcak bir kan dalgasının alev alev yüzünde yayıldığını duydu. Dilinin kurbanı olmuştu. Bakın 500 kilo kaldırıp kaldıramayacağını bilmiyordu. Yarım ton bu. Dile kolay. Yükün ağırlığı ürküttü onu. Bakın gücüne büyük bir güveni vardı. Çok kere oturup düşünmüş, bakın bu kadar kiloyu kaldırabileceğine iyice kanaat getirmişti. Ama şimdi olduğu gibi bu imkanın gerçekleşmesiyle, denenmesiyle yüz yüze gelmemişti. Çevresindeki bir düzine adamın gözü üstündeydi. Nefeslerini kesmiş bekliyorlardı. Üstelik bin doları da yoktu. Hans'ın Pete'in de. Mathewson acımasız bir tonda devam etti. ''Dışarıda kızağım duruyor. Üstünde de tam 20 tane 25 kiloluk un çuvalı var. Yükü nereden bulacağız?'' diye tasalanma. Thornton cevap vermedi. Ne diyeceğini bilmiyordu. Düşünme yeteneğini kaybetmiş bir adam gibi, bu yeteneği harekete geçirecek bir işaret arar gibi, dalgın dalgın adamların yüzlerine baktı. Teker teker. Gözü eski bir dosta, altın krallarından Jim O'Brien'ın yüzüne takıldı. Yapmayı aklından bile geçirmeyeceği bir şeyi göze alabilmesi için uğurlu bir işaret saydı bu yüzü. Neredeyse fısıltıyla, ''Bana bin dolar verebilir misin?'' diye sordu. ''O'Brien?'' ''Tabii.'' diyerek Matthews'un yanına tıka basa dolu bir torba koydu. ''Doğrusu hayvanın bu ustalığı gösterebileceğine pek de inanmıyorum John.'' dedi. Eldorado'nun müşterileri sokağa döküldü. Yapılacak denemeyi seyre hazırlandılar. Masalar boşaldı. Kumarcılar ve kumarbazlar bahsin nasıl gelişeceğini görmek ve para bastırmak için dışarı çıktılar.'' Kürtler içinde, yün eldivenler içinde kaybolmuş birkaç yüz kişi kızağın çevresine sıralandılar. Matthewson'un 500 kilo un yüklü kızağı birkaç saattir orada duruyordu. Dondurucu bir ayaz vardı. Sıfırın altında 60 dereceydi. Kızağın tabanı donmuş, kara yapışmış, buz tutmuştu. Bakın kızağı hareket ettiremeyeceğini bire iki bahse giriyorlardı. Harekete geçirmenin ne olduğu konusunda bir kavga çıktı. O'Brien, kızak ayaklarını sökmenin Thornton'un hakkı olduğunu, bakın kızağa durağan bir durumdan harekete geçirmesinin yeterli olduğunu belirtti. Mathewson, o deyimin kızak ayaklarını karın içinden kurtarılmasını da içerdiği konusunda ısrar etti. İddianın oluşumunu izleyen adamların çoğu onun lehine tanıklık edince, bak aleyhine olan bahis bire üç yükseldi. Kimse bahse tutuşmaya yanaşmıyordu. Kimse bakın bunu becerebileceğine inanmıyordu. Thornton elinde olmadan hiç beklenmedik bir şekilde girmişti iddiaya. Şüphe içindeydi. Kızı somut bir gerçek olarak önünde koşulu 10 köpeklik takımıyla karların içinde kıvrılmış yatar görünce işin imkansızlığını iyice anladı. Matthews'un pek keyifliydi. ''Bire 3!" diye bağırdı. ''Kabul edersen bin dolar daha yatırıyorum. Ne dersin?'' Thornton'un şüphesi yüzünden okunuyordu ama mücadeleci yanı ayaklanmıştı. İmkanlarının üstünde atıp tutan, imkansızı göremeyen, kavganın çekiciliğinden başka her şeye kulaklarını tıkayan kumarbaz ruhu şahlanmıştı. Hans ve Pete'i yanına çağırdı. Onların cepleri de pek dolu değildi. Kendisininki de dahil üç ortak anca 200 dolar çıkarabilmişlerdi. Talihlerinin son deminde bu para bütün sermayeleriydi. Ancak yine de hiç duraksamadan Matthewson'un 600 dolarına karşılık koydular 200 dolarlarını. 10 köpeklik takım kızaktan çözüldü. Bak kendi kayışlarıyla kızağa koşuldu. Heyecan dalgasını fark etmişti. Garip bir sezgiyle John Thornton için çok büyük bir iş yapması gerektiğini anlıyordu. Onun o muhteşem görünüşü karşısında hayranlık mırıltıları yükseldi. Tam formundaydı. Bir dirhem fazlalık yoktu gövdesinde. Yetmiş beş kilosunun yetmiş beşi de taş gibiydi. Yiğitlik mertlik doluydu her yanı. Tüyleri ipek gibi parlıyordu. Boynunda ve omuzlarında bir yele gibi uzanan tüyleri hafiften kabarmıştı. Gövdesinin en ufak bir hareketleriyle dikiliyor, sanki enerjisinin fazlalığı tüylerini teker teker canlandırıyor, harekete geçiriyordu. Derinin altından sımsıkı kümeler gibi görünen kaslarıyla geniş göğsü ve iri ön ayakları da bu gövdenin mükemmelliğine uygundu. Adamlar bu kasları yokladılar. Demir gibi sert olduğunu gördüler. İddialar 1'e 3'den 1'e karşı 2'ye düştü. Skokin Bench'te altını bulmuş yeni para babalarından biri ''Aman efendim, aman efendim'' diye kekeledi. ''800 dolar veririm buna bayım.'' hem de denemeye girmeden şu haliyle 800 dolar veririm. Thornton olmaz anlamında başını sallayarak bakın yanına gitti. Matthews'un çıkıştı. Uzaktır. Oyun bozanlık yok. Hayvan serbest kalsın. Kalabalığın sesi soluğu kesildi. Sadece 1'e 2 diye boşuna müşteri kızıştırmaya çalışan kumarbazların sesi duyuluyordu. Doğru. Bak muhteşem olmasına muhteşemdi. Ama elli tane 25 kiloluk un çuvalı gözlerinde öylesine büyüyordu ki kimsenin eli para kesesine gitmiyordu. Thornton, Bakın yanında diz çöktü. Başını elleri arasına alıp yanağını yanağına dayadı. Her zaman yaptığı gibi onu oyun oynarcasına sallayıp yumuşak sevgi dolu sözler mırıldanmadı ona. ''Beni sevdiğin için bak, beni sevdiğin için'' diye fısıldadı kulağına. ''Bak'' Bastırılmış bir heyecanla ürperdi. Kalabalık merakla seyrediyordu. İş esrarengiz bir havaya bürünüyordu. Thornton'un yaptıklarına bir sihirbazlık, bir büyü gözüyle bakıyorlardı. Thornton ayağa kalkarken bak onun eldivenli elini ağzına aldı. Dişlerini geçirdi. Yavaşça istemeye istemeye koyverdi. Bu onun kelimelerle değil sevgiyle verilmiş cevabıydı. Thornton iyice geriye çekildi. Hadi bak dedi. Bak kayışları gerdi. Sonra birkaç santim gevşetecek şekilde geriledi. Böyle öğrenmişti. Sessizliğin içinde tortunun sesi çınladı. Sağa hadi. Bak sağa kaykıldı. Sonra birden daldı. Kayışlar gerili verdi ve 75 kilosunun olanca ağırlığıyla yüklendi. Yük olduğu yerde sallandı. Kızağın ayaklarının altında çatlayan buzun sesi duyuldu. Thornton, sola dön, diye emretti. Bak, aynı hareketi bu sefer sola doğru tekrarladı. Buzun çatırtısı kırılma halini aldı. Kızak durduğu yerde bir ileri bir geri sallandı. Ayaklar kaydı. Gıcırdayarak birkaç santim yana döndü. Kızak yerinden oynamıştı. Adamlar nefeslerini kestiler. Akılları almıyordu. Hadi, ileri. Thornton'ın emri bir tabanca sesi gibi patladı. Bak, sarsıcı bir hamle ile kayışları gererek kendini ileriye doğru attı. Bütün vücudu bu büyük çabayı gerçekleştirmek için sıkı sıkıya bir araya gelmiş, kasları kıvrılarak canlı bir yaratık gibi ipeğimsi kürkünün altında belirmişlerdi. Geniş göğsü neredeyse yere değecekti. Başı ileri çıkmış Ve hafifçe aşağı eğilmişti. Pençeleri sıkıca ezilip donmuş karın üstünde birbirine paralel çizgiler kazıyordu. Kızak sallandı, sarsıldı. Bakın bir ayağa kaydı. Bir adam ile güldü. Sonra kızak küçük sıçrayışlar halinde ilerlemeye başladı. Sürekli yol almıyor ama hiçbir zamanda tam durmuyordu. Bir santim, 2 santim daha, beş santim daha sıçramalar giderek azaldı. Kızak hız aldı. Kayışların çekişini ayak uydurdu. Yola koyuldu. Adamlar iç çekip yeniden soluk almaya başladılar. Bir an nefeslerin kesilmiş olduğunu fark etmemişlerdi. Thornton kızağın arkasından koşuyor, tekeceli, tatlı sözlerle baka cesaret veriyordu. Gidilecek yol önceden ölçülmüştü. 25 metrenin sona erdiğini gösteren odun yığınına yaklaşırken gitgide artan bir alkış tufanı başladı. Odunları geçip Thornton'un emriyle durduğu zaman bu alkış sesleri bir gümbürtü haline geldi. Herkes sevinçle üstünü başını yolluyordu. Matthews'un bile. Havada kasketler, eldivenler uçuşuyordu. Herkes karşısındakinin kim olduğunu aldırmadan birbirleriyle el sıkışıyordu. Kopuk kopuk sözler, anlamlı anlamsız kelimeler ortalığı curcuna'ya çevirmişti. Yalnız Thornton bakın yanında diz çöktü. Başını başına dayadı. Onu ileri geri sarsmaya başladı. Yanlarına koşanlar onun küfrettiğini duydular. Uzun uzun küfretti. Hararetle küfretti. Okşarcasına küfretti. Sevgiyle küfretti. Skokin benchte zengin olan para babası aman efendim, aman efendim diye kekeleyerek koştu. Bin dolar veririm buna bayım. Bin dolar, 1200 dolar bayım. Thornton ayağa kalktı. Gözleri yaşlıydı. Göz yaşları yanaklarından aşağı açık açık dökülüyordu. ''Beyefendi'' dedi Skokin Bench'in kralına. ''Hayır beyefendi. Cehenneme kadar yolunuz var beyefendi. Sizin için elimden ancak bu gelir.'' Bak dişleriyle Thornton'un elini yakaladı. Thornton onu ileri geri sarstı. Seyredenler ortak bir güdüyle harekete geçirilmişler gibi saygıyla gerilediler. Bir daha da onların arasına girmek küstahlığında bulunmadılar. 7. bölüm. Çağrının yansıması. Bak, 5 dakika içinde John Thornton için 1600 dolar kazandığında efendisine bazı borçlarını ödeyip tarihi en az ülkenin tarihi kadar eski olan Dillere destan, yitik bir madenin ardında üç ortağıyla birlikte doğuya bir yolculuk yapabilme olanağı sağlamıştı. Birçok insan aramıştı bu madeni. Birkaçı bulmuştu. Birçoğu da bu serüvenden hiçbir zaman yeri dönmemişti. Bu yitik maden trajediye bulanmış, esrarlara bürünmüştü. İlk adamı tanıyan yoktu. En eskisi bile ona kadar varamıyordu. Başlangıçtan beri orada eski ve yıkık bir kulübe vardı. Birçokları son soluklarını verirken onun yerini belirlediği madenin varlığına yemin etmişler, tanıklıklarını kuzeyde hiç bulunmayan aylarda altın külçeleriyle pekiştirmişlerdi. Hiçbir canlıya bu hazineyi yağmalama fırsatı kısmet olmamıştı. Kısmet olanlarsa ölmüştü. Ölenle ölünmez ya. İşte John Thornton, Pete ve Hans, bir de Buck ve yarım düzüne köpek oraya gidiyorlardı. Doğuya yönelmişler, Bilinmeyen bir yolda kendileri kadar güçlü insanların ve köpeklerin başaramadığı şeyi başarmak için gidiyorlardı. Yukon'dan yukarı 70 mil gittiler. Sola Stewart tırmağına döndüler. Mayo ve McQuestion'ı geçtiler. Stewart küçük bir dere haline gelinceye kadar ilerlediler. Dere buradan sonra kıtanın bel kemiği olan tepelere doğru bir şerit gibi uzanıp gidiyordu. John Thornton ne insanlardan ne doğadan fazla bir şey beklemezdi. Vahşetten korkmazdı. Bir avuç dolusu tuzla bir tüfek alır, o vahşiliğin ortasına dalardı. Canı nereye isterse gider, canı ne kadar isterse dolaşırdı. Acele etmezdi. Yiyeceğini yerliler gibi günlük gezintisi sırasında avlardı. Eğer ava rastlamazsa yerliler gibi yoluna devam ederdi. Bilirdi ki er geç avını bulacaktı. Doğu yönündeki bu büyük yolculukta da yemek listesi, et... Yine et ve katıksız etti. Kızağın başlıca yükü av araçları ve cephaneydi. Zaman kısıtlaması yoktu. Sonsuz geleceğe kadar uzanıp gidiyordu yolları. Bak için sınırsız bir mutluluktu. Bu avlanma, bu balık tutma ve bilinmeyen yerlerdeki bu alabildiğine geziler. Bazen haftalarca yola devam ediyorlardı. Günden güne, günden güne kayıp gidiyorlardı. Bazen de haftalarca mola veriyorlardı. Orada burada kamp kuruyorlardı. Köpekler yan gelip yatıyordu. Adamlar donmuş kumu ya da çamuru kazıp içine ateş yakıyor, ateşin başında oturup yığınlar halinde birikmiş bulaşıkları ve çamaşırları yıkıyorlardı. Bazen aç kalıyorlar, bazen tıka basa doyuyorlardı. Bütün iş avın bolluğunda ve şanslarının yaver gitmesindeydi. Yaz geldi. Adamlar ve köpekler eşyayı sırtlarına yüklediler. Lacivert dağ göllerini sallarla geçtiler. Aylar gelip geçti. Haritası bile yapılmamış, bu geniş, bu alabildiğince uzayıp giden topraklarda bir ileri bir geri dolanıp durdular. Buralara kimse ayak basmamıştı ama kayıp kulübe hikayesi doğruysa ayak basan birileri olmuştu mutlak. Yağmur sularını iki yana akıtan yamaçlardan geçtiler. Yaz tipisine tutuldular. Ötesinde ağaç yetişmeyen yerlerle sonsuz karlar arasındaki çıplak tepelerde gece yarısı güneşin altında titreştiler. Sivrisineklerle, tatarcıklarla dolu sıcak vadilere indiler. Buzulların gölgesinde güney ülkelerindekileri kıskandıracak kadar olgun ve güzel çiçekler, çilekler topladılar. O yılın sonbaharında bir göller bölgesine girdiler. Şaşkınlık veren bir yerdi burası. Sessiz ve mahzun. Bir zamanlar buralarda yaban kuşları uçmuştu. Şimdi ne hayat vardı ne de bir kıpırtı. Sadece soğuk esen rüzgar, kuytuları kaplayan buz ve ıssız sahillere vuran dalgaların melankolisi. Ve bir ikinci kış boyunca kendilerinden öncekilerin silinmiş izleri üzerinde dolaştılar. Bir keresinde ormanın içlerine doğru açılmış bir patikaya girdiler. Eski bir patikaydı bu. Kayıp kulübe hemen oracıktaydı sanki. Ama patikanın ne başı belliydi ne de sonu. Bir sır olarak kaldı. Onu açan adamın bir gizem olduğu gibi. Neden ve niçin açtığı bir esrar olduğu gibi. Bir başka sefer zamanın aşındırdığı bir avcı kulübesine, köhne viran bir kulübeye geldiler. John Thornton, çürümüş battaniyelerin paramparça katları arasında uzun namlulu bir filinta buldu. Kuzeydoğu'nun gençlik çağlarında Hudson körfezindeki firmalardan biri satardı bunları. O zamanlar böyle bir tüfek ağırlığınca ayı posta ederdi. John Thornton bunları biliyordu. Ama sadece bunları biliyordu. Uzak bir günde bu kulübeden çıkıp giden, tüfeği battaniyelerin arasında bırakan adamı bilmiyordu. Bir kere daha bahar geldi. Ve bütün o dolaşmalarının sonunda kayıp kulübeyi değil de Geniş bir vadinin tabanına suların sürüklediği kumla, çakılla karışık sığ bir altın tozu bir gintisi buldular. Bulaşık tasının dibine yayılan sarı yağ tabakası gibi vadiye yayılmıştı altın. Daha ileri gitmediler. Kayıp kulübeyi aramadılar. Her çalıştıkları gün onlara binlerce dolarlık altın tozu kazandırıyordu. Ve her gün olanca güçleriyle çalışıyorlardı. Altını geyik derisinden torbalara dolduruyorlardı. Yirmi beşer kiloluk torbalara. Ve torbalar çam dallarından yaptıkları kulübenin dışında bir odun yığını gibi istifleniyordu. Yorulmak bilmeden çalışıyorlardı. Günler birbirini kovalıyor, düşler gibi hızla geçiyordu. Altını yığdıkça yığıyorlardı adamlar. Zaman zaman Thornton'un avladığı hayvanların etini taşımaktan başka... ...köpekler için yapacak başka iş olmuyordu. Bak ateşin başında yatarak uzun saatler geçiriyordu. Artık çok az çalışması gerektiğinden... Kısa bacaklı, kıllı adamın hayali gözlerinin önüne daha sık geliyordu ve sık sık ateşin başında yarı kapalı gözlerle yatarken bak anımsadığı öteki dünyada bu adamla birlikte dolaşıyordu. Bu öteki dünyanın en göze çarpıcı yanı korkuydu. Kıllı adamı başı dizlerinin arasında, elleri tepesinde kenetli, ateşin başında uyurken seyrediyordu. Adamın huzursuz bir uykusu vardı. İkide bir sıçrıyor, uyanıyordu. Uyandığı zamanlar korkuyla karanlığa bakıyor, sonra ateşe daha çok, daha çok odun atıyordu. Deniz kıyısında dolaşırlarken adam bir yandan kabuklu deniz hayvanlarını topluyor, bir yandan yiyordu. Bu arada gözlerini devirerek dört bir yanı kolluyor, gizli bir tehlike araştırıyordu. Böyle bir tehlike ortaya çıktığı anda rüzgar hızıyla kaçıp kurtulmak için de bacakları daima koşmaya hazır duruyordu. Ormanda hiç ses çıkarmadan sürünerek ilerliyorlardı. Kıllı adam önde, bak onun peşinde. İkisi de her an uyanık, her an tetikteydiler. Kulakları dikiliyor, burun kanatları titriyordu. Adam da bak kadar keskin koku alıyor, bak kadar iyi duyuyordu. Kıllı adam için bu yürüyüş bir çocuk oyuncağıydı. Ağaçlara bir cambaz gibi tırmanan bu adam için yerde yürümek o kadar kolaydı ki. Dallara tutunup kendini salar, Daldan dala, daldan dala, bazen metrelerce aralıkla dallara atlardı. Kendini boşluğa koyverir, tutunduğu dalı bırakır ve aynı anda bir sonraki dalı yakalardı. Tuta bıraka, tuta bıraka dallar boyunca ilerledi, hiç düşünmeden. Yakaladığı dalı hiç elinden kaçırmadan. Aslına bakılırsa ağaçların arasındayken yerde olduğundan daha rahat hareket ediyordu. Bak, ağaçların dibinde nöbet tuttuğu geceleri hatırlıyordu. Adam ağaçta tüneyip uyuyor, uykusunda bile sıkıca kavradığı dalı elinden bırakmıyordu. Kıllı adamın hayallerine çok yakın bir biçimde çağrı ormanın derinliklerinde yankılanıyordu. Bu ses, bakın içini büyük bir huzursuzluk ve garip isteklerle dolduruyor ama aynı zamanda belli belirsiz, tatlı bir hoşnutluk duymasına neden oluyordu. Tanımadığı, bilmediği şeyler için duyduğu vahşi emellerin ve coşkuların farkındaydı. Kimi zaman Çağrı'yı ormanın içine dek izliyor, sanki dokunulur bir şeymişçesine onu arıyordu. İçinde bulunduğu ruh durumuna göre yumuşak bir sesle ya da küstahça havlıyordu. Ağaçların dibindeki serin yosuna burnunu daldırır ya da çimenlerin uzayıp gittiği kapkara yumuşak toprağa gömerdi. Şişkin topraktan yükselen kokuları horuldayarak içine çekerdi. Bazen saklanır gibi üzerleri mantarla kaplanmış, Devrik ağaç gövdelerinin arasına çöker kalırdı. Saatler ve saatler boyu. Gözlerini, kulaklarını dört açar, çevresindeki her kıpırtıyı, her sesi kollardı. Belki de böyle yatıp gizlenerek anlayamadığı, tanımlayamadığı o çağrıyı yakalayacağını sanıyordu. Ama bütün bunları neden yaptığını bilmiyordu. İçinden gelen bir sesle bunlara sürükleniyor, nedenini, niçinini de araştırmaya kalkmıyordu. Dayanılmaz dürtüler sarmıştı dört bir yanını. Kampta günün sıcaklığı altında yarı kendinden geçmiş bir durumda yatarken birden başı kalkıyor, kulakları dikiliyor, dikkat kesilip çevreyi dinliyor ve ayağa fırlayarak saatlerce hiç durmadan ormandaki patikalarda, fundalıkların kümelendiği açık düzlüklerde koşuyor koşuyordu. Akarsular boyunca gitmeye ve ormandaki kış yaşamının içine sinsice girmeye bayılıyordu. Bazen bütün bir gün ağaçların altındaki skotlar arasında uzanır, kekliklerin kanatlarını çırparak böbürlene böbürlene yürümelerini seyrederdi. Ama en sevdiği yaz gecelerinin yarı karanlığında koşmak, ormanın kısık, uykulu mırıltılarını dinlemekti. Görüntüleri ve sesleri okurdu, tıpkı insanların kitap okutuğu gibi. Ve onu çağıran o gizemli şeyi arardı. Çağıran Durmadan, dinlenmeden çağıran, ister uykuda olsun, ister uyanık, hep onu çağıran o gizemli şeyi. Bir gece sıçrayarak uykudan uyandı. Gözleri özlemle açılmıştı. Burun delikleri titriyor, koku almaya çalışıyordu. Yelesi sürekli bir dalgalar dizisi halinde kabarıp duruyordu. Çağrının sesi geliyordu ormandan. Daha doğrusu sesin biri. Çünkü çok sesli bir çağrıydı bu. O güne kadar hiç olmadığı şekilde açık ve belirgin bir çağrı. Uzun, upuzun bir uluma. Kızak köpeklerinin sesine benzeyen ve onlardan farklı, çok farklı bir uluma. Ve bak tanıdı bu sesi. Sanki 40 yıldır bildiği, tanıdığı bir şeymiş gibi. Daha önce duyduğu bir sesmiş gibi. Uyuyan kampın içinden koşarak fırladı. Büyük bir sessizlik içinde ormana daldı. Sese yaklaştıkça adımları ağırlaştı. Her adımını dikkatle yavaş yavaş atıyordu. Sonunda ağaçların arasındaki bir boşluğa çıktı. Ve ileride ön ayaklarını yere dayayıp, arka ayaklarının üzerine oturmuş boz bir kurt gördü. Dimdik duran, burnu havaya dikilmiş, ince, uzun bir boz kurt. Bak, sesini hiç çıkarmamıştı ama o havlamasını kesip Bak'ın varlığını hissetmeye çalıştı. Bak, yarı sürünür durumda, vücudu kas katı kesilmiş, Kuyruğu dümdüz, ayaklarını alışılmamış bir dikkatle yere basarak düzlüğe çıktı. Her hareketinde ürkütücü bir korkuyla aşırı bir dostluk karışımının belirtisi vardı. Yırtıcı ve vahşi hayvanların karşılaşmasındaki korku dolu sessizlikti bu. Kurt onu görünce kaçtı. O peşinden gitti. Vahşi sıçramalarla, çılgın bir yakalama isteğiyle izledi kurtu. Kurt onu bir çıkmaza sürükledi. Dere yatağındaydılar. Devrilmiş bir kütük yollarını kesiyordu. Kurt rüzgar gibi döndü arka ayaklarının üstünde. Tıpkı Joe'nun yaptığı gibi. Köşeye kıstırılmış her kızak köpeğinin yapacağı gibi. Hırlıyordu. Tüylerini kabartıyordu. Dişlerini sürekli bir takırdamayla birbirine vuruyordu. Bak saldırmadı. Onun çevresini dolandı. Arada bir dostça yaklaşıyor sonra yine dönüyordu. Kurt şüphelenmişti. Korkmuştu. Bak onun üç misli ağırdı. Oysa kendisi bakın omzuna bile gelmiyordu. Bir fırsatını buldu. Fırlayıp kaçtı. Az önceki kovalamaca yeniden başladı. Üst üste defalarca ve defalarca kıstırıldı. Defalarca ve defalarca kaçıp kovalamaca tekrarlandı. Güçten düşmüştü. Yoksa bak o kadar kolay yetişemezdi ona. Bakın başı yanı başında belirinceye kadar koşuyor sonra olduğu yerde dönüyordu. İlk fırsatta da fırlayıp kaçıyordu. Sonunda Bak ısrarının karşılığını aldı. Onun kötü bir niyeti olmadığını anlayan kurt yanaştı. Burnunu uzattı. Bak da uzattı. Koklaştılar. Sonra arkadaş oldular. Vahşi hayvanların vahşetlerini yalanlayan bir şekilde yarı çekingen, yarı sinirli oynaştılar. Bir süre sonra kurt uzun ve rahat sıçramalarla uzaklaşmaya başladı. Besbelli bir yere gittiğini göstermek istiyordu. Despelli bakın da gelmesi gerektiğini belirtiyordu. Ve loş akşam karanlığında yan yana koştular. Dere yatağından yukarı, derenin aşağı aktığı boğazdan, derenin tırmandığı çıplak yamaçtan geçtiler. Derenin karşısındaki bayırdan aşağı düzeyindiler. Müğük ormanlar ve sayısız derecikler vardı burada. Uzayıp giden bu ağaçlıkların arasından durmadan koştular. Saatler saatleri kovaladı. Güneş yükseldikçe yükseldi. Ilık sıcağa döndü. Bak, vahşi bir mutluluk içindeydi. Biliyordu. Sonunda çağrıya cevap vermişti. Ormandan gelen bu kardeşiyle yan yana, kararlı ve dost doğru çağrının geldiği yere koşarken çağrıya karşılık verdiğini biliyordu. Eski anılar sarıyordu her yanını. Bu anılar onu duygulandırıyordu. Ana olmayıp da gerçek oldukları eski günlerdeki gibi duygulanıyordu. O eski gerçeklerin hayaliydi bunlar. Bunu daha önce de yapmıştı. O, öteki, o hayal meyal hatırlanan dünyada da yapmıştı. İşte şimdi de yapıyordu. Düzlükte serbestçe koşuyor, koşuyordu. Ayağının altında basılmamış yumuşak toprak, başının üstünde uzanıp giden gökyüzü. Su içmek için bir derenin kıyısında durduklarında, Bak John Thornton'u anımsadı. Oturdu. Kurt, Çağrı'nın geldiği yere doğru gitmeye başlamış, sonra onu almak için geri dönmüştü. Burnunu koklayıp ona cesaret verici hareketler yapmaya başlamıştı. Ama bak geri döndü. Geri dönüp geldikleri yoldan ağır ağır ilerledi. Vahşi kardeşi yumuşak bir sesle inleyerek bir saat kadar onun yanında koştu. Sonra oturdu. Burnunu göğe dikti. Ve ulumaya başladı. Üzüntü veren bir ulumaydı bu. Bak, Hiç durmadan yoluna devam ederken ses gittikçe zayıfladı. Sonunda uzaklarda kalıp iyice işitilmez oldu. Bak kendini kampa attığı zaman John Thornton yemek yiyordu. Bak bir sevgi krizi, bir sevgi çılgınlığı içinde onun üstüne atladı. Yere yıktı. Üstüne tırmandı. Yüzünü gözünü yaladı. Elini ısırdı. John Thornton'un deyimiyle maskaralıklar yaptı. Bu arada John Thornton onu ileri geri sarsıyor, sevgiyle küfrediyordu. Bak, iki gün iki gece kamptan dışarı adım atmadı. 2 gün iki gece Thornton'u gözünden kaçırmadı. Çalışırken peşinden gidiyor, çevresinde dolaşıyordu. Yemek yerken oturup onu seyrediyordu. Akşamları yatağına kadar götürüyor, sabahları yatağında karşılıyordu. Ama iki gün sonra ormandan gelen çağrı eskisinden de üstün, Daha keskin bir tonda çınlamaya başladı. Bak huzursuzlandı. Vahşi kardeşini hatırlıyor, yamacın ötesindeki yüze gülen toprakları, yaban ormanları arasında kurtla yan yana koştuklarını hatırlıyordu. Bu anılar onu rahatsız ediyor, huzursuzluk veriyordu. Bir kere daha ormana usandı Ama vahşi kardeşi bir daha görünmedi. Uzun uzun kulaklarını dikip dinledi. Ama o yaslı uluma bir daha hiç duyulmadı. Geceleri dışarıda geçirmeye başladı. Bazen günlerce kamptan uzak kaldığı oluyordu. Bir keresinde derenin sonundaki yamacı geçti. Ağaçlar ve sular ülkesine indi. Oralarda bir hafta dolaştı durdu. Vahşi kardeşinin yeniden görünmesini bekledi boşuna. Onunla ilgili bir şey bulma ümidiyle boşuna arandı. Yol boyu yiyeceği eti canlı yakalayıp öldürüyor, o yorulmak bilmez, rahat uzun adımlarla koşuyordu. Bir yerlerde denize dökülen geniş bir ırmakta alabalık avladı. Onun gibi balık avlarken sineklerin sokmasıyla kör olmuş, çaresiz, perişan, öfkeyle ormanda dolaşan koca bir kara ayıyı da bu ırmağın kıyısında paraladı. Ayının gözleri görmüyordu. Çaresizdi, perişandı. Yine de zorlu bir dövüş oldu. Bu dövüş bakın ta derinlerde çöreklenmiş vahşiliğini hepten ayaklandırdı. İki gün sonra ayının yanına döndü. Bir düzine porsuk leşin başında toplanmış, senin de benim de kavgası yapıyorlardı. Onları çil yavrusu gibi dağıttı. Kaçanlar arkalarında bir daha kavga edemeyecek iki arkadaşlarını bıraktılar. Kana susamışlık, her zamankinden güçlü, her zamankinden etkin hale gelmişti. Öldürücüydü, yırtıcıydı. Yaşayanları yiyerek yaşıyordu. Tek başına, kimseden yardım görmeden, sadece kendi gücüyle, yiğitliğiyle Güçlülerden başkasına hayat hakkı olmayan bu düşman çevrede, zaferden zafere koşarak yaşıyordu. Bütün bunlar onu gururlandırdı. Bu büyük gururun esiri oldu. Bu gurur onun gövdesine, eline, ayağına, her yanına bulaştı. Bütün hareketlerinde bu gurur vardı. Her kasının oynayışında bu gurur vardı. Böbürlene böbürlene yürüyüşünde yine Bu gurur vardı. O muhteşem, o güzelim tüylerini daha da bir güzelleştirdi, daha da bir parlattı bu gurur. Burnuyla gözlerinin üstündeki sürüden ayrılmış o kahverengi lekelerle, göğsünün tam ortasından uzanan beyaz tüyler olmasa pekala kurt sanılabilirdi. Bir kurt azmını. Tüm kurtların en irisinden de iri bir koca kurt. İriliğini ve ağırlığını Sen Bernard babasından almıştı. Ama bu iriliğe ve ağırlığa çoban köpeği olan anası biçim vermişti. Burnu uzun, kurt burnuydu. Tüm kurt burunlarının en irisinden de iri ve uzun bir kurt burnu. Kafası kurt kafasıydı. Tüm kurt kafalarının en irisinden de iri bir kurt kafası. Sinsiliği kurt sinsiliği, vahşi bir sinsilikti. Zekası çoban zekası ile Semberner zekası karışımıydı. Ve bütün bunlarla birlikte... Okulların en vahşisinde edinilen deneyler onu vahşetin içinde yetişen herhangi bir hayvan kadar korkulu bir yaratık yapmıştı. Yalnızca et yiyerek yaşayan bir hayvan olarak gelişmişti. Yaşamının doruğunda üstünden canlılık ve dinçlik akıyordu. Cesaret fışkırıyordu. Thornton elini sırtında gezdirip onu okşarken elinin hareketini bir çıtırtı dizisi izliyordu. Elin dokunuşuyla, Her bir tüy içinde kapalı kalmış mıknatıs gücünü koyveriyordu. Her yeri, beyni ve bedeni, sinirleri ve lifleri sımsıkı bağlıydı birbirine. Ve her yerinde mükemmel bir denge ya da bir beraberlik vardı. Hareket gerektiren her görüntüde, her seste, her olayda şimşek hızıyla fırlar yerinden. Kızak köpekleri ataktan korunmak ya da atak yapmak için hızla sıçrarlardı. O sanki uçuyordu havada. Kıpırtıyı görür ya da sesi işitir işitmez daha öteki köpekler ne olduğunu kavrayamadan o harekete geçmiş olurdu. Aynı anda algılıyor, aynı anda kavrıyor ve aynı anda karşılık veriyordu. Aslında bu üç hareket algılama, kavrama ve karşılama birbirini izliyordu. Ama aralarında öylesine bölünmez, öylesine ufak zaman farkları vardı ki aynı anda oluyormuş gibi görünüyordu. Kasları hayat doluydu. Çelik yaylar gibi harekete geçiveriyorlardı. Hayat muhteşem bir sel gibi kabarıyordu içinde. Mutlu, doymuş, şahlanmış bir hayat. Öyle geliyordu ki ona, bu coşup taşan hayat onu kendinden geçirecek, parçalayıp dışarı çıkacak ve cömertçe bütün dünyaya boşalacaktı. Bir gün ortaklar oturmuşlar, bakın kampın dışına doğru yürüyüşünü seyrediyorlardı. John Thornton, ''Bunun gibi bir köpek daha gelmemiştir dünyaya.'' dedi. ''Evet, ben de öyle sanıyorum.'' diye bu düşünceye katıldı Hans. Onun kamptan çıkışını gördüler. Ama ormanın gizliliği içine girer girmez bir anda oluşan o korkunç değişimi görmediler. Artık yürümüyordu. Bir anda vahşete ait bir yaratık haline girdi. Yavaşça kayıyor, yaban kedileri gibi sessiz ilerliyordu. Gölgeler arasından bir görünüp bir kayboluyor... Yeniden görünüyor, yeniden kayboluyordu. Gölgeler arasından geçen bir gölgeydi o. Hayvanların gizlendiği her çalılıktan nasibini almayı biliyordu. Yılan gibi karnının üzerinde sürünmeyi, yılan gibi sıçrayıp diş geçirmeyi biliyordu. Kekliği yuvasından çekip alabilirdi. Tavşanı uykudayken öldürebilirdi. Ağaca tırmanmakta bir an geciken sincapları yarı yolda dişleyebilirdi. Göllerde erişemeyeceği balık, Setlerini onaran kunduzlar arasında gafil avlayamayacağı olanı yoktu. Keyif için ya da alışkanlıktan öldürmüyordu. Karnını doyurmak için öldürüyordu. Ve kendi öldürdüğü şeyleri yemeyi tercih ediyordu. Pusu kurmak bir yerde şaka haline gelmişti onun için. Sincaplara pusu kuruyor, yakaladığı zaman koy veriyor, onların ölüm korkusu içinde çenelerindekini atarak ağaç tepelerine tırmanmalarını seyrediyordu. Bunlar büyük bir sevinç ve keyif veriyordu ona. O yılın sonbaharı yaklaşırken yaban geyikleri gitgide daha sık görünmeye başladı. Ağır ağır yürüyor, kışı sert rüzgarların pek işlemediği alçak ve kuytu vadilerde karşılamaya gidiyorlardı. Bak, sürüden ayrılmış bir yavruyu haklamıştı bu arada. Ama daha büyük, daha heybetli bir av peşindeydi. Bir gün, derenin sonundaki yamaçta tam istediği gibi bir av buldu. 20 geyiklik bir sürü ağaçlar ve sular ülkesinden çıkmış geliyorlardı. Başlarında kocaman erkek bir geyik vardı. Korkunç bir öfke içindeydi. 2 metreye yaklaşan yüksekliğiyle bakın arayıp da bulamadığı heybette bir rakipti. 14 dört çatala ayrılan ve bir ucundan öbürüne 2 metrelik bir genişliği kapsayan, parmaklarını açmış bir avuç gibi yükselen boynuzlarını öne arkaya tosluyordu. Bakı görünce gözleri kötü ve keskin bir pırıltıyla yandı. Korkunç bir sesle kükredi. Geyiğin yan tarafına böğrünün hemen ortasına saplanmış duran ucu tüylü ok vahşiliğini daha da belirginleştiriyordu. İlkel dünyanın eski av günlerinden gelen o içgüdüyle bak geyiği sürüden ayırmaya çalıştı. Hiç de kolay bir iş değildi bu. Tek bir darbeyle yaşamına son verecek o korkunç meyilli kasnakların ve koca boynuzlarının uzanamayacağı bir mesafede durarak havlıyor ve geyin önünde dans ediyordu. Bu sivri dişli tehlikeye arkasını dönüp yoluna devam edemediği için geyik sinir krizlerine tutuluyordu. Böyle anlarda baka toz vurmak için fırlıyor ama bak çevik bir hareketle bundan sıyrılıyordu. Sonra onu kaçınılması imkansız bir şekilde kızıştırarak üzerine çekiyordu. Böylece arkadaşlarından ayırmış oluyordu. Ama hemen erkek geyiklerden birkaçı bakın üzerine yürüyor ve arkadaşlarının yeniden süreye katılmasını sağlıyorlardı. Vahşi dünyanın bir sabrı vardır, yorulmak bıkmak nedir bilmeyen bir sabır, avının peşini bırakmayan bir sabır, hayatın kendisi gibi ısrarlı, dirençli bir sabır, örümceği saatler ve saatler boyu ağında kımıldamadan tutan işte bu sabırdır, yılanı çöreklenip öylece oturtan bu sabırdır, panteri kurduğu pusuda bekleten bu sabırdır, bu sabır hayatın sabrıdır. Hem de görenleri şaşırtan bir çelişkisi vardır. Hayat, hayat dolu varlıklara yine hayat dolu varlıkları avlamak için bu sabrı verir. Bu sabır bakta da vardı. Sürünün yanından ayrılmıyordu. Yanlarında koşuyor, yürüyüşlerini aksatıyor, engelliyordu. Erkek geyikleri kızdırıyordu. Dişi geyikler yavrularını kollamaya çalışıp tedirgin oluyorlardı. En öndeki yaralı geyikse çaresizlik içinde çılgına dönüyordu. Bu böyle yarım gün sürdü. Sanki bir tane değil, yüzlerce, binlerce bak vardı. Sağdan saldırıyor, hışımla dönüp soldan saldırıyor, kurbanıyla sürüsünün arasına giriyor, yolunu kesiyordu. Nereye baksan bak vardı. Sağda, solda, önde, arkada. Geyiklerin sabrı tükeniyordu. Vahşi dünyanın, yenmek yutulmak için yaratılmış bu canlılarındaki sabır, yemek yutmak için yaratılmış canlılarındaki kadar güçlü ve sürekli olmuyordu. Gün ilerleyip güneş kuzeybatıya doğru gitgide yaklaştıkça karanlık geri gelmişti. Genç erkek geyikler kuşatılmış önderlerinin yardımına koşmak için adımlarını daha da isteksizce atmaya başladılar. Hızla yaklaşan kış onları engelleyen bu yorulmaz düşmandan asla kurtulamayacaklarını gösteriyordu. Üstelik tehlikede olan sürünün ya da genç erkek geyiklerin yaşamı değildi. İçlerinden yalnızca birinin canı isteniyordu. Bu kendi yaşam çıkarlarından hayli uzaktı ve sonunda geçiş vergisini vermeye razı oldular. Akşamın alaca karanlığında yaşlı geyik başını önüne eğdi. Arkadaşlarının sönmekte olan günün son ışıklarında ayaklarını sürüye sürüye geçip gidişlerini seyretti. Bir zamanlar sevişmiş olduğu dişi geyikler, babalık ettiği yavrular, önderlik ettiği erkek geyikler hepsi, hepsi başlarını bile çevirmeden geçip gittiler. Onların peşinden gidemedi. O amansız, o insafsız, sivri dişli tehlike burnunun dibinde bitivermişti yine. Kaçacak yolu yoktu. Yarım tondan da 150 kilo ağır çekiyordu geyik. Uzun bir hayat sürmüştü. Güçlü bir hayat. Dövüş ve kavga dolu bir hayat. Ve işte sonunda, başı fırlak kemikli, koca dizlerine kadar bile gelmeyen bir yaratığın dişlerinde geliyordu ölüm. O andan sonra, Gece gündüz Bak avının peşini asla bırakmadı. Ona bir an bile dinlenme fırsatı vermedi. Ağaçların yapraklarını ya da körpe huş ağaçlarının ve söğütlerin dallarını yemesini önledi. Ne de geyiğin yanlarından geçtikleri şırıl şırıl akarsularda bir alev gibi yanan boğazını saran susuzluğunu gidermesine izin verdi. Geyik sık sık umutsuzlukla Bak'tan kurtulmak için bir anda fırlıyordu. Böyle zamanlarda Bak onu durdurmaya çalışmıyor... Kolay adımlarla koşuyor, oyunun böylece sürmesinden mutluluk duyarak, geyik durduğunda yere yatıyor, yemek yemeye ya da su içmeye çalıştığında vahşice geyiğin üstüne atlıyordu. Bir ağacı andıran boynuzların altındaki o koca kafa gitgide aşağı düştü. O ayaklarını sürüye sürüye yürüyüşü gitgide daha da ağırlaştı. Sık sık ve uzun uzun durmaya başladı. Durduğu zamanlar burnu toprağa dikiliyor Kulakları düşüyordu. Bu arada Bak su içip dinlenmek için bol bol zaman kazanıyordu. Kırmızı dili dışarı sarkmış, soluk soluğa koşan Bak her şeyde bir değişmenin başladığını görüyordu. Toprakta yeni bir kaynaşma, yeni bir kımıltı seziyordu. Geyiklerin geldiği gibi başka canlılar da yollara düşmüş geliyorlardı. Orman, su ve hava onların varlığıyla yeniden hayat buluyor... Kalbi onlarla atıyor gibiydi. Bir şey görmedi, duymadı, kokusunu almadı. Yine de bunun böyle olduğunu biliyordu. Bir başka sezgiyle, anlaşılmaz bir sezgiyle garip bir şeylerin olduğunu, bir şeyler döndüğünü fark ediyordu. Elindeki işi bitirir bitirmez bunu araştırıp ne olduğunu öğrenmeye karar verdi. Dördüncü günün sonunda koca geyiği yıktı yere. Bir gün bir gece avının başından ayrılmadı. Bir yiyor, bir uyuyor, yine yiyor, yine uyuyordu. Sonra dinlenmiş, güçlenmiş olarak kalktı. Kampa ve John Thornton'a yöneldi. O uzun, rahat adımlarla koşmaya başladı. Saatlerce ve saatlerce koştu. Karma karışık ormanlar, sular arasından yolun hiç kaybetmeden, bu yabancı topraklardan insanoğlunu ve onun pusulasını şaşırtacak bir isabetle geçip evinin yolunu tuttu. İlerledikçe, Topraktaki bu yeni kaynaşmayı daha da çok sezinlemeye başladı. İleride, uzaklarda çok daha başka bir hayat kımıltısı vardı. Bunu artık o garip, o anlaşılmaz sezgiyle anlamıyordu. Kuşlar şarkılarında bunu söylüyor, sincaplar bunun gevezeliğini yapıyor, rüzgar bunu fısıldıyordu. Birkaç kere durdu. Temiz sabah havasını derin derin içine çekip kokladı. Aldığı solukta bile ona daha hızlı, daha hızlı gitmesini söyleyen bir şey vardı. Bir felaketin yaklaştığını, o ana kadar olmamışsa bile yakında bir felaket olacağını hissediyor. Bu sezgiyle adımlarını sıklaştırıp hız alıyordu. Derenin sonundaki yamacı geçip de kampa doğru inmeye başladığı zaman adımlarını daha bir dikkatli, daha bir etrafı kollayarak atmaya başladı. 3 milötede tüylerini dimdik yapan taze bir izle karşılaştı. Bu iz doğru kampa ve John Thornton'a gidiyordu. Bütün sinirleri gerilmiş durumda, ayrıntıların çokluğunu gözden kaçırmadan hızla koştu bak. Burnu, ardında koştuğu yaşamın artık bittiği konusunda türlü türlü bilgiler veriyordu ona. Ormanın felaket ve vahşiliklere gebe sessizliğine dikkat etti. Kuşlar kaçıp gitmişti. Sincaplar saklanıyordu. Yalnızca tek bir gri kuş gördü ölü bir dala öylesine tünemişti ki sanki onun bir parçası olan ağacın üstünde ağacın bir çıkıntısı gibi duruyordu. Bak, kayıp giden bir gölgenin itişiyle koşarken birden sanki biri tutup çevirmiş gibi burnu yana döndü. Yeni kokuyu izledi. Bir fundalığa geldi ve nigi buldu. Bir yanının üstüne devrilmiş yatıyordu. Buraya kadar sürüklenmiş, burada ölmüştü. Sapı, tüylü bir ok gövdesini delip geçmişti. Bir yanından okunucu, bir yanından tüyler içindeki sapı görünüyordu. 30 metre kadar ileride Thornton'ın Dawson'da aldığı kızak köpeklerinden birine rastladı. Tam yolun üstünde yatmış, can çekişiyordu. Bak, onun yanında durmadan dolanıp yürüdü. Uzaktan uzağa sesler geliyordu kamptan. Düşme, kalkma sesleri, devrilen bir şeylerin çıkardığı sesler. Curcuna vardı sanki. Karnının üstünde sürünerek düzlüğe yanaştı. Hemen ağaçların bittiği yerde Hansı buldu. Yüzük oyun yatıyordu. Vücudundaki tüylü oklarla bir kirpiye dönmüştü. Bak, onu gördüğü anda çam dallarından yapılma kulübenin olduğu yere baktı ve bakar bakmaz omuzlarındaki, boynundaki bütün tüyler dikildi verdi havaya. Önüne geçilmez bir öfke kasırgası sardı her yanını. Hırladığını hiç fark etmedi. Oysa kükrer gibi korkunç bir hırlama tutturmuştu. Hayatında son defa hırsın akıl ve kurnazlığa üstün gelmesine izin verdi. Aklı başından gitmişti. John Thornton'a olan o yüce sevgisi yüzünden aklı başından gitmişti. Ürkütücü bir kükreme işitip üstlerine daha önce benzerlerini hiç görmedikleri bir hayvanın saldırdığını gördüklerinde yehatlar ladin dallarından yapılmış kulübenin kalıntıları çevresinde dans ediyorlardı. Mahvetme arzusuyla gözleri dönmüş bir öfke fırtınası gibi üstlerine atlayan baktı. En öndeki adama doğru sıçradı. Yehatların başkanıydı bu. Boynunu boydan boya yardı. Ve yaradan oluk gibi kanlar akmaya başladı. Kurbanın başında durup beklemedi. Atlayıp geçti. Bir ikincisinin boğazını yırtıverdi aynı anda. Artık onun önüne geçmeye imkan yoktu. Adamların ortasına daldı. Yırtıyor, paralıyor, öldürüyor, yok ediyordu. Bir an durmuyor, bir an yavaşlamıyordu. Üzerine savrulan oklardan daha da hızlı dalıyordu. Genç bir avcı baka bir mızrak savurdu. Ama bak, mızraktan önce fırlamıştı yerinden. Mızrak gitti, bir başka avcının göğsüne saplandı. Ucu adamın sırtını delip öteye geçti. Yerliler paniğe kapıldılar. Dehşet içinde ağaçların arasına doğru kaçtılar. Bir yandan koşuyor, bir yandan kötü ruhun baskınına uğradıklarını söylüyorlardı. Ağaçların arasında, bütün güçleriyle koşarken... Onların ardı sıra kudurmuşçasına koşan ve bir geyik gibi onları yerde sürükleyen bak gerçekten hayvan kılığına bürünmüş bir şeytandı. Ye hatlar için bir kader günüydü. Kovalamadan bıkan bak ıssız kampa döndü. Pete ilk şaşkınlık anında battaniyesinin içinde ölmüştü. Tonty'nin umutsuz mücadelesi toprağa daha yeni yazılmıştı. Bak derin havuzun kenarına dek bütün ayrıntıları kokladı. Orada başı ve ön ayakları suyun içinde sonuna dek sadık kalan skit yatıyordu. Madeni yıkayıp ayırmak için yapılan kanaldan gelen sulara bulanan ve bir bataklık haline gelen havuzun içindekini gizliyordu. Ve içinde John Thornton'un cesedi vardı. Çünkü bak onun izlerini suya kadar izlemişti. Ve sudan çıkan hiçbir iz yoktu ortada. Bütün gün boyunca Bak ya gölün kıyısında dalgın dalgın dolaştı Ya da kampa koşup kükreyerek etrafı araştırdı. Ölümün bir hareketsizlik, yaşayanların hayatlarından çıkıp uzaklara gidiş olduğunu biliyordu. Ve John Thornton'un öldüğünü de biliyordu. Bu onun içinde bir boşluk yarattı. Açlığa benzer bir boşluk. Ağrıyan, ağrıyan, hiç durmadan ağrıyan bir boşluk. Hiçbir yemeğin doyuramayacağı bir boşluk. Arada bir ye hatların ölülerine bakmak için durduğu zamanlar bu boşluğun verdiği acıyı duymaz oluyor, unutuyordu. Ve o zaman içinden büyük bir gururun fışkırdığını duyuyordu. O güne kadar bilip duyduğundan çok daha yüce, çok daha güçlü bir gurur. İnsan öldürmüştü. Avların en soylusunu ve sopaya sopa, dişe diş yasasına karşı çıkarak. Cesetleri merakla kokladı. Öyle kolay ölmüşlerdi ki. Bir kızak köpeğini öldürmek bile daha zordu. Onun dengi değildi insanlar. Okları ve mızrakları ve sopaları olmasa hiçbir işe yaramazlardı. Bundan sonra onlardan korkmayacaktı. Ellerinde oklar ve mızraklar ve sopalar olmadığı zaman onlardan hiç mi hiç korkmayacaktı. Gece geldi ve dolunay gökte ağaçların üstünde yükselerek hayalet dolu günedek bölgeye aydınlattı. Ve gecenin gelişiyle havuzun başında derin derin düşünüp kalan bak, ormanda yehatların yaptıklarından farklı, yeni bir yaşamın kıpırdanışını duydu. Kulaklarını dikip koklayarak ayağa kalktı. Çok uzaklardan, belirsiz tiz bir havlama geliyor, bunu yanık tonda tiz havlamalardan oluşan bir koro izliyordu. Zaman geçtikçe havlamalar daha da yükseldi ve yakından gelmeye başladı. Ve bak bir kez daha bunların... Anılarında yaşayan o öteki dünyada duyulan şeyler olduğunu anladı. Açıklığın ortasına kadar gidip dinledi. Eskisinden çok daha çekici, çok daha buyurucu bir biçimde yankılanan o çok sesli çağrıydı bu. Bu kurt sürüsü, yiyeceklerini yol boyu canlıyken öldüre öldüre, göçen yaban geyiklerini avlıya avlıya ağaçlar ve sular ülkesinden geliyordu. Ağaçlar ve sular ülkesinden çıkıp Bakın Vadisi'ne yayılıyordu kurt sürüsü. Ay ışığının yıkadığı düzlüğe gümüşü bir sel gibi boşandılar. Ve düzlüğün ortasında bak kımıldamadan durdu. Bir heykel gibi. Onların gelmesini bekleyerek. Kurtlar korktular. Öylesine kocaman ve öylesine hareketsiz, soğuk ve duygusuzdu ki. Bir an sessizlik oldu. Durdular. Sonra en gözü pekleri bakın üstüne atladı. Bak bir şimşek gibi vurdu. Boynunu kırdı. Sonra durdu. Eskisi gibi, hiçbir şey olmamış gibi kımıldamadan durdu. Kurt, arkasında acıyla kıvranıyor, debeleniyordu. Üçü de peş peşe aynı hata denediler. Üçü de peş peşe çekildiler. Yırtılan boğazlarından, paralanan omuzlarından, sel gibi akan kanlar içinde çekildiler. Bu, bütün sürünün ileri atılmasına yetti. Karma karışık bir halde, birbirine girmiş bir kütle gibi, Avı bir an önce yere yıkma hırsıyla önlerini görmez bir kargaşalık halinde ileri atıldılar. Muhteşem hızı ve çevikliği bakı ayakta tuttu. Arka ayaklarının üstüne kalktı. Olduğu yerde dönmeye başladı. Koparıyor, parçalıyor, yırtıyordu. Her an her yere yetişiyordu. Arka ayaklarının üstünde dikilmiş, düşmanın saldırısına göre dönüp dururken... Öylesine büyük bir hız içindeydi ki kurtlar karşılarında bitip tükenmek bilmez bir bak duvarı görüyorlardı. Onların arkasına geçmelerine engel olmak için gerilmek zorunda kaldı. Göle kadar çekildi. Gölü geçti. Dere yatağına girdi. Kumun bir set gibi yığıldığı yere kadar geriledi. Adamlar altın toplarken bu yığını bir dik açı şeklinde kazmışlardı. Bak buraya girdi. Artık kendini güvende hissediyordu. Üç yanı da kapalıydı. Savunmak ve saldırmak için sadece önü açıktaydı. Ve öylesine bir savundu ve öylesine bir saldırdı ki yarım saat sonra kurtlar yenilmiş çekilmişlerdi. Hepsinin dili dışarıda sallanıyordu. Dişleri ay ışığında beyaz beyaz acımasızca parlıyordu. Kimi başını kaldırıp kulaklarını dikerek yatmıştı. Kimi ayakta onu seyrediyordu. Kimi gölden su içiyordu. Ve Kurtlardan biri, ince uzun, boz bir kurt, çekine çekine yaklaştı. Dostça ilerledi. Bak, bir gün bir gece yan yana baş başa koştuğu vahşi kardeşini tanıdı. Alçak bir sesle hırlıyordu. Bak da hırladı. Koklaştılar. Sonra savaş yaraları içinde, sıska, yaşlı bir kurt öne geldi. Bak, homurdanırcasına dudaklarını gerdi. Ama onunla koklaştı. Bunun üstüne yaşlı kurt yere oturup burnunu aya doğru uzatarak uzun uzun uludu. Ötekiler de oturup uludular. Ve sonra çağrı aynı seslerle bakın kulağına geldi. O da yere oturup uludu. Ötekiler çöktüler. Uludular. Artık çağrı yanılgı götürmez bir kesinlikle geliyordu baka. O da oturdu. Uludu. Bu bitince durduğu yerden çıktı. Kurtlar çevresini aldılar. Yarı dostça, yarı vahşi kokladılar onu. Liderler sürünün başına geçip uludular. Ağaçlara doğru atılıp uzaklaşmaya başladılar. Kurtlar koro halinde uluyarak peşlerinden koştular. Ve bak onlarla beraber koştu. Vahşi kardeşiyle yan yana koşuyordu. Vahşi vahşi uluyarak. Aradan çok zaman geçmeden, yehatlar bozkurtların soyunda bir değişme olduğunu fark ettiler. Aralarında burunlarıyla gözlerinin üstü kahverengi lekeli, göğüsleri beyaz tüylü kurtlar türemişti. Ama yehatları en çok şaşırtıp korkutan, sürünün başında koşan bir hayalet köpekti. Bu hayalet köpekten korkuyorlardı. Çünkü onlardan daha kurnazdı. Çünkü şiddetli kışlarda kamplarına dalıyor, yiyeceklerini çalıyordu. Çünkü kurdukları kapanları bozuyor, yakaladıkları hayvanları götürüyordu. Çünkü köpeklerini öldürüyordu. Çünkü en gözü pek avcılarını yere yıkıyordu. Kampa dönemeyen, kabilesindeki kardeşlerinin boyunlarını vahşice parçalanmış bir halde buldukları avcılar da vardı. Yerliler, kardeşlerinin cesetlerinin yanında, karın üstünde herhangi bir kurdun bırakabileceğinden daha büyük bir pençe izi görüyordu. Her sonbahar, Yehatların geyiklerin peşine düştüğünde asla girmedikleri bir vadi vardır. Ve ateşin başında kötü ruhun o vadiyi yaşamak için nasıl kendini ayırdığı anlatıldığında kederle başlarını sallar Yehat kadınları. Ama yazları bu vadinin Yehatların bilmediği bir konuğu vardır. Öbür kurtlara bir bakıma benzeyen, bir bakıma hiç benzemeyen, enfes kürklü, kocaman bir kurttur bu. Güler yüzlü orman ülkesinden tek başına geçer. Ve ağaçların torbalardan oluşan ve yere gömülen, üstünde uzun çimenlerin bittiği sarı bir ırmak vardır. İşte burada bir süre oturur. Ayrılmadan önce bir kere uzun uzun ve kederle olur. Ama her zaman yalnız değildir o. Uzun kış geceleri bastırınca, kurtlar avlarının peşinden vadilere indiği zamanlar, Sürünün başında görürsünüz onu. Solgun ay ışığında ya da alev alev kuzey ufkunda, arkadaşlarının önünde bir dev gibi atlayıp ilerlediğini görürsünüz. Daha genç bir dünyanın şarkısını, sürünün şarkısını söylerken görürsünüz.